Allah Allah, hüveyrabüna rahmani. Allah Allah, hüveyrabüna rahmani. İrham bir fazlı şehinah geilanı. İrham bir fazlı şehinah şabanı. Ya hay, ya hay, ya hay, ya hay. Ah Sultanım sen varken ya ben kime yalvarayım yahu Ah Sultanım sen varken ya ben kime yalvarayım yahu Allah Allah hüve Rabbine Rahmani Allah Allah hüve Rabbine Rahmani İrham bir fazlı şeyhine Geylani İrham bir fazlı şeyhine Şabani Yahay, Yahay, Yahay, Yahay İsmin Gani Settariken Ya ben kime yalvarayım yahu İsmin Gani Settariken Ya ben kime yalvarayım yahu Allah Allah Hüver Rabbina Rahmani Allah Allah Hüver Rabbine Rahmani İrham bir fazlı şeyhine Geylani İrham bir fazlı şeyhine Şabani Yahay, Yahay, Yahay, Yahay Yunus'u bi şeyleyen ya ben kime yalvarayım yahu Yunus'u bir huş eyleyen, ya ben kime yalvarayım yahu Allah Allah hüve Rabbine Rahmani Allah Allah hüve rabbuna rahmani irham bi fazlı şeyhina geylani irham bi fazlı şeyhina şavani yahay <gülüyor> yahay yahay yahay